Su hakkında hoş geldiniz. Ben Hakkun İlhan. Ben Nuran Yüce. Ankara geçimimiz hafta asbest kirdeli ile gündeme geldi. Çoğumuz duymuştur. Ankara'nın göbeğinde yani Maltepe'de 3500 ton asbestle yüklü. 350 ton. Pardon, 350 <gülüyor> ton asbestle yüklü. Bu Eski abarttı bayağı yüksek. Bu da az değil yani. <gülüyor> <gülüyor> Abartmış olmadık aslında. Asbest yüklü bir e, bina var. Eski hava gazı fabrikası. Bunun yıkımından bahsediyoruz. Büyükşehir Belediyesi yıkımın başladığı cumartesi günü Ankara'da karantina uyarısı haberlerinin ardından bir açıklama yaptı. Ve şey dedi, hani bina asbesi, binanın asbesti bölümü yıkılmadı diye iddia etti. Burada bir, evet. burada bir parantez açalım mı? Evet, açalım. Genelde şeyler. bu tür vakkalarda ya da işte... Olayların arkasından yetkililerin yaptığı klasik açıklamalardan bir tanesiydi evet. bu duyduğumuz. Ee, bunu nereden biliyoruz? İşte Çernobil felaketinin arkasından e, işte radyasyonlu çayın içilmesi sırasında ya da e, işte yine denize girilmesi ya da Ankara'da zaman zaman, zaman su kirliliği gündeme gelir. E, o su kirliliğinin ardından işte yetkililerin e, su içmeleri... Bardak hmm. bardak su içmelerinde. Televizyonun de. önünde, kameraların önünde genelde. Evet, bunu yaparlar. Ee, bu meselede de e, bina yıkımı sırasında ilk olarak yaptıkları açıklama buydu. Evet, evet binanın e, asbestli olduğu konusunda hiçbir şüphe yok. Kimse açısından bir şüphe yok. Ve hemen e, Büyükşehir Belediyesi Başkanı e, dedi ki asbestli bölümleri yıkmıyoruz. Hmm. Ama bir ilginçliği vardı. Bu binanın hmm. yalıtım ...için asbest kullanılmıştı... ...yani binanın bütününde. Her, her yerde yalıtım olduğuna göre, evet aynen. Doğru evet. olmadığı ortaya çıkıyor zaten. Evet, zaten yıkımın dördüncü gününde... ...önlem alındığını da söyledi. Başka bir söylemle çıktı bu sefer. Hı hı. Ancak fabrikanın yanındaki... ...Tok sokakta bulunan... ...duvarın üzerinden fabrikaya komşu olan... ...enerji e, sahanın... Mescidin arkasından ve sağda çalışma yapan iki kepçeden alınan numuneler var. Bunlarda da yüzde on ila yüzde kırk arasında... ...asbest türünün en tehlikelisi olan amfibol tespit edilmiş. Bunlar da gerçekler yani. Evet. Şimdi bu mesele açığa çıktığında tabii ki odalar... Hı. ...mimarlar odası olsun, çevre mühendisleri odası olsun... ...kimya mühendisleri odası olsun... ...muhtelif sorular gündeme getirdiler... Bir, böyle bir e, asbestli binanın yıkımı aşamasında yapılması gerekenlere dikkat çektiler. Hı hı. E, onlardan bir tanesi de işte kimya mühendisleri odasıydı ve tüm bunların üzerine asbestli alandaki asbest yıkım uzmanının kim olduğunu ilk olarak e, sormakla başladılar işe. Çünkü e, bu tür bir binanın yıkımı uzmanlık gerektiriyor. Evet. E, yani ciddi bir prosedürü var bunun hayata geçirilmesi gerekirken sadece e, binanın e, çevresinin bir örtüyle kaplandığını e, fotoğraflardan da görülüyor ayrıca molozların kamyonlarla üstü açık bir biçimde taşındığını da tespit edilmiş durumda e, bu noktada bir sürü işte sorular gündeme geliyordu e, nasıl ...taşınacağına ilişkin... ...ya da sökümüne ilişkin olarak da... ...kimi veriler var elimizde değil mi? Evet onlardan da bahsedeceğiz Hı. zaten olması gereken. Şimdi... ...baktığımız zaman... E, ...şunu söylemek lazım yani... ...asbestli bina ve yapılar... ...buldozerlerle, balyozlarla yıkılamaz. Önce temizlenecekler. Buraya bazı kimyasal maddeler püskürtülüyor. Böylece asbestin... ...binaya iyice yapışması... Hı. ...sağlanıyor. Ondan sonra zaten... Kesip paketlenerek bunlar senin de dediğin gibi hani ha. üstü açık değil kesip paketlenerek yapılması gerekiyor yani ortamdan uzaklaştırılacak. Bunun dışındaki tüm yöntemler aslında yasal değil yani yönetmeliklere de aykırı ayrıca çalışma sahasındaki asbest ölçüm değerleri de hiç açıklanmadı yani hiç kimsenin haberi yok ne kadar olduğundan falan bizler daha doğrusu odalar kendi yaptıkları aldıkları numunelerden o yüzde onbeş ile yüzde evet. kırk arasında değiştiğini tespit ettiler. Evet. Yani bunu da söylenmesi lazım vatandaşın. Bu tespitlerinin sonrasında da e, şey kimi uyarılarda bulundular ya aslında evet. e, uygulanması gereken yöntemleri açıkladılar çünkü tehlikeli bir maddenin e, solunum yoluyla bulaşması söz konusu ee, bu yüzden e, bölgenin önün e, boşaltılması Aynen. çok yakında bir okul var e, binanın yakınlarında işte yıkım süresince okulun Hı tatil edilmesi, hı hı. iş yerlerinin boşaltması, yani gerekli tedbirlerin halka anlatılması ve bu tedbirlerin alınması gerekiyor ee, ve bunlara ilişkin de kamuoyundan kimi bilgileri paylaşmaya başladı yine odalar. Ee, bu açıklamalara tabii ki e, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melik Gökçek e, çok sinirlenerek kimi açıklamalarda bulundu karşı açıklamalarda bulundu daha sökülmeye başlanmadı dendi ee, üzeri bohça gibi örtüldü. Asbestli bölümü değil e, Yıkım evet. orada gerçekleşmiyor Dendi e, Tamamen naylondan kapandı Dışarıya hava sürkülasyonu e, Çıkması mümkün değil Olması mümkün değil Bu işler Hı -hı. bitmeden sökülmesi olması mümkün değil Santral otuzlarda yapılmış Diyor e, Melih Gökçek Hatırladığım kadarıyla O zamandan beri burada duruyor e, Asbest etraf perişan etti diyorlar Mübareğin insanı 1930'dan beri zaten orada 30'dan beri hiçbir şey olmadı da daha biz elimizi dokunmadan e, felaket diyerek ortalığı birbirine kattılar. Yaygarayı kopardılar. E, yıktığımız bir tane bina var. Ek bina bu binanın içinden de boru filan yok diye açıklamalarda bulundu. Külliyen yalan dedi bu durum. Hatta Hı. ideolojik bir çatışmanın arasında kaldık falan gibi laflar da Sıraladı. Evet, hatta fitil fitil burnlarından getireceğiz de demiş. Bir de tabii bu okullarla ilgili bu uyarılar, işte okullar kapansın, karantinaya alınsın bölge. Bu uyarıların üzerine de sinirlenip şöyle bir şeyler söylüyor. Bir okul ve müdürü, bazı öğretmenler çocuklara okula gelmeyin diye telkinde bulunuyorlar. Bunlar aynı şekilde provokasyona dahil oluyorlar diyor. Bunların hepsinden hesap soracağım demiş Melih Gökçek. Veli'nin bir tanesi beni arıyor. Melih Bey bu doğru mu diyor. Hemen bu raporları gönderdim rahatladı. Aşağı yukarı beş ayrı kanun maddesini ihlal ettiler. Sadece ben dava etmeyeceğim. Siz vatandaşlar da bu insanları dava edebilirsiniz ee, diyor. Muazzam bir gelir kaygına uğrandığı söyleniyor Maltepe pazarında. İşte diyor siz de kayıplarınızdan dolayı bu insanları diyor odalardan bahsediyor. Dava edebilirsiniz. Yani aslında halkı resmen galeyana davet etmektir bu. Yani insanların tek yaptığı odaların tek yaptığı. Halk sağlığını doğrudan ilgilendiren bir mesele de insanların bilgi sahibi olmasını sağlamak. Hani belediye evet. bunu yapmıyorsa o zaman odalar yapıyor. Tek şey bu yani. Evet ve sonrasında e, Mimarlar Odası'nın girişimiyle asbest evet. tartışması e, mahkemeye de sirayet etti. Hı hı. Durdurmayı, yürütmeyi durdurma kararı çıktı. E, çok hızlı bir biçimde. Şimdi binanın sökümüne ara verilmiş. ...durumda... Ee, ...bu... ...mevzu ciddi bir mevzu... ...yani burada kamu... Hı hı. E, ...erki nasıl davranır... ...nasıl hı. davranması gerekir... ...noktasında... E, ...halimizi ortaya seriyor... ...belki cidden hani... ...prosedürüne uygun bir biçimde gerçekleştiriliyor olsa... ...bu kadar büyümeyecek bir meseleden bahsediyoruz... Hı hı. Ama e, çok e, prosedürlerine aykırı gerçekleştiği konusunda da elimizde çok ciddi veriler var. E, inşaat malzemeleri tehlikeli atık sınıfında yer alıyor. Asbest içeren inşaat malzemeleri. Birinci sınıf düzenli depolama alanına e, gömülmeleri, gömülmeleri gerekiyor. Üstü kapalı tehlikeli atık taşıma lisansına sahip araçlarla taşınmaları gerekiyor. Şimdi... E, ve yapanlar da yani bu sökümü gerçekleştiren işçiler de buna uygun Hı. nitelikte e, giyinmesi gerekiyor. Tehlikeyi bertaraf edici nitelikte giyinmesi gerekiyor. Bunların hepsinin aslında yönetmeliği var ve bunlara uyulmuyor. Yani burada şu açıklama tabii ki kimseyi tatmin etmez. E, binanın o bölümünde asbest yoktu. 350 tonun olduğu şeyden bahsediyoruz. Asbestin olduğu bir binadan bahsediyoruz. Diğer bölümünde yoktu demek çok tatmin edici bir yanıt değil. Evet. Çünkü Aha. yıkım sırasında havada uçuşan, uçuşan parçacıklardan bahsediyoruz. Evet şimdi bu konunun gündeme gelmesi bir sürü başka şeyi de aslında beraberinde getiriyor. Yani asbest deyince sadece binalarda olan bir malzeme olarak bakmamak lazım. Pek çok şeyde kullanılıyor malzemede. Bir de bunun tabii su boyutu var. Biz daha önceki programlarımızda da yine bir takım olaylar olduğu için, skandallar patlak verdiği için su borularında kullanılan asbestten bahsetmiştik. Hı hı. Dolayısıyla şimdi yeni gündeme gelmiş olabilir ama aslında asbest Türkiye'nin gündeminde sürekli var. Var. Yani şimdi şöyle bir bakalım isterseniz. Türkiye'de yasaklanalı 7 sene oldu ama dünyada da yasaklanmış. Bizden çok daha önce yasaklanmış bir şey. Birazcık böyle hani neler yaşanmış yasaklanmasında ondan bahsetsek iyi olur diye düşünüyoruz. Avrupa'da asbest kullanımı 1950'lerden 80'lere kadar hızla artmış. 80'lerden itibaren Avrupa ülkeleri teker teker asbestin kullanımı yasaklamaya başlıyor. Avrupa Birliği'nin 1999 tarihinde benimsediği direktifle tüm Avrupa Birliği ülkelerinde... Her türlü asbestin kullanımı ve pazarlanması yasaklanıyor. Hı hı. Direktifin tüm üye ülkeler için 1 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe girmesiyle artık tamamıyla Avrupa Birliği'nde asbest yasağı başlıyor. Yani 2005'ten beri çok ciddi bir yasak uygulanıyor. İşçilerin asbeste maruz kalmalarından doğacak risklere karşı korunmalarıyla ilgili de bir direktif var. Bunda asbest çıkarılması, üretimi, işlenmesi sırasında işçileri asbest liflerine maruz bırakacak tüm faaliyetler yasaklanmış durumda. Ayrıca mevcut asbestin temizlenmesi veya asbest bulunan binaların, birimlerin bakımı, onarımı, yıkımı tam da konumuz. Bu e, işlerde çalışacak işçilerin maruz kalacağı asbestten korunmaları için çok önemli, e, çok sıkı limitler var ve önlemler var. Bunlar da 2006 tarihinde tüm üye de, e, devletlerde yürürlüğe girmiş durumda. Yani 10 evet. seneyi geçmiş bir süreçten bahsediyoruz. Evet. Bizde e, Çevre ve Orman Bakanlığı 29 Ağustos 2010 tarihinde yayınladığı bir e, yönetmelikle asbest kullanımını yasaklıyor ve bu yasak 31-12-2010 tarihinde yürürlüğe giriyor. E, aynı Avrupa Birliği'ndeki uygulamalar bizde de geçerli. Üretimi, kullanımı, piyasaya arzı e, ve asbest içeren eşyaların piyasaya sürülmesi yasaklanıyor bu yönetmelikle. Kesin kanserojen olduğu bilinen asbestin yasaklanması tabii ki çok önemli bir Adım. Ama bu kanserojen madde hala hayatımızda Hı. var. İşte biz bu hayatımızda olan maddeyi bu tür vakalarla tekrar tekrar e, hatırlıyor haldeyiz. Hı. Çünkü bu maddelerin temizlenmesi kısmı e, problemli. E, daha önceki programlarımızda da az önce Akgün'ün söylediği gibi... E, ...şebeke suyunda kullanılıyor asbest borular uzun yıllar evet. boyunca... Bazı belediyeler bu boruların bir kısmını yenileme imkanına sahip oldular, yenilediler. Ancak altyapı çalışmaları masraflı ve e, olduğundan masraflı olduğunu ileri sürülerek e, hala temizlenmemiş olanlar var. E, kimi veriler şunu söylüyor. Türkiye'de 957 ilçenin su borularının e, büyük bir kısmı asbest diyor Ve evet, yenilenmesi gerekiyor. Evet, yani. Hı. Bu çok ciddi bir veri. Yani bunu ciddi. Iı, 50 tekrar... küsur şehirden bahsediyoruz. Evet yani. açığa Hı. yani bunun bir e, olumsuzlukla bir e, zehirlenmeyle kanser vakalarındaki artışla açığa çıkmasına gerek yok. Bu veri var. 2010 yılında yasaklanan e, asbestli borular hala, hala şebeke suyunda var. muhafaza ediliyor. Evet şimdi şebeke suyunu içmeseniz de hani kullanıyorsunuz her şekilde vücudunuza bunu alıyorsunuz. Ee, ...aslında ülkenin gündemine her sene hemen hemen gelen bir konu bu. Geçtiğimiz senelerde de pek çok kentte su boruların asbestli olması gündeme geldi. Ee, bunları hatırlamak önemli. Çünkü hani e, Ankara'da yaşanan olay müferit bir şey değil hı hı. ve bitecek gibi de görünmüyor. Ee, bu konuda bilinçlenmemiz şart. Ee, şimdi aslında asbest çok fazla yerde kullanılan e, bir madde... İşte Türkiye'de de zaten doğal olarak bulunan bir madde. Kastamonu'nda, Eskişehir'de, Sivas, Sivas. Divri'de, Beypazarı'nda, Kangal'da, İzmir'de, Bursa'da pek çok yerde var Çanakkale'de. Bunun sağlığa etkilerine gelince e, aslında as ona evet. geçmeden önce 3000'den fazla alanda kullanıldığını söyleyelim. Evet, evet onu da söylemek lazım yani pek çok şeyin içinde de var. Hı hı. Doğru. Ee, şimdi nasıl bir şey ondan çok az bahsetmek lazım mikroskobik dikiş iğnesi şeklindeki kristallerden oluşuyor enteresan bir yapısı var vücut dokusuna iğne gibi saplanıyor dolayısıyla ee, ve bu kristal etrafındaki insan hücreleri bu bir hayvan da olabilir tabii Değişime uğruyor hücreler kanserojen hale geliyor ve e, kesin olarak zaten kanserojen olduğu ispatlanmış bir madde özellikle de solunum yoluyla alındığında akciğer zarı kanserine neden oluyor. Ee, aynı zamanda akciğer zarlar arasında sıvı toplanmasına, kireçlenmeye, zar kalınlaşmasına, akciğer dokusunda bağ dokusu oluşma gibi pek çok hastalığında ortaya çıkmasına neden oluyor. Yani bir tek kanserojen deyip geçmemek lazım. İnsan sağlığına çok evet. zararlı olduğu ortada. Evet. Ee, solunum yoluyla geçiyor ama aynı zamanda su borularından evet. da e, evet. geçtiğini söylemek lazım. Asbest e, içme suyuna karışınca e, vücuda sindirim yoluyla girip. ...mide, pankreas, böbrek ve sindirim yolu kanserlerine yakalanma riskini arttırıyor. Ee, bu nasıl oluyor? Yani şebeke hatlarında meydana gelen patlamaklardan ya da kırılmalardan çıkan... ...küçük kristallerin solunum yoluyla ciğerliğe yerleşmesi de kanser riskini oluşturuyor. Bazen su boruları sağlam olsa bile aşırı klorlu su e, asbestli yüzeyle temasa geçtiğinde yine buradaki e, asbest liflerini koparabiliyor ve suya karışan lifler e, direkt bünyeye alınabiliyor. E, dolayısıyla bir başka alanı yani solunum ve su diyebileceğimiz hmm. önemli iki alandan e, bulaşması mümkün. Evet. Şimdi e, birkaç dakika önce şey demiştik hani Türkiye'nin gündemine çok geldi hmm. su borularıyla. İşte bir tanesi de Adana'ydı. Birkaç sene önce yine gündeme gelmişti. Adana'da Hala kullanılan 321 kilometrelik içme suyu şebekesinde kanserojen madde olan asbest var. Bu içme suyu şebekesinin acilen yenilenmesi lazım. Ee, üstelik kimya mühendisleri Odası ile Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi arasında asbestli içme suyu şebekesi üzerinde bir resmi yazışma da yapılmış. Yani durumdan haberdar değiller diyemeyiz. Alınan yanıtta da şöyle denmişti. Ee, kentteki 321 kilometrelik içme suyu şebekesinin asbest içerdiği onaylandı. Tabii bu borular yeni yapılmış değil diyorlar. 1975 ile 80'ler arasında e, yapıldı. Çünkü dayanıklı. Zararları da tam olarak bilinmiyordu. Dolayısıyla yapılmış. Tabii ki de değiştirilmeli. Ancak bu konuda hala e, Adana Belediyesi bir adım attı mı atmadı mı o bile belirsiz yani. Evet. Çok acilen yapılması gereken bir şey de bile hiç kimsenin bir şeyden haberi yok maalesef. E, ...sadece Adana'da değil... ...yani evet. daha geniş hı. bir problemden bahsediyoruz... ...Sağlık Bakanlığı 58 ilde... ...içme suyu şebekesinin... sorunu olduğu yönünde bir açıklama yapmıştı... ...bunlar... E, ...illerin sayısı, ilçelerin sayısı... ...tam olarak bilinmiyor bu açıklama sırasında... ...ama e, 900'ün üzerinde... Evet. ...az önce de söylemiştim... E, ...957'ye... ...yakın e, ilçede... E, sorunu olduğu ifade, ifade ediliyor... Denizli'de, Bodrum'da, Kırşehir'de, Karlova'da, Bingöl Karlova ve daha sonra onlarcası asbestli boruların değiştirilmesi çalışmaları e, devam ediyor. Bazı yerlerde e, bu konuda hiç adım atılmadığını da biliyoruz. Bazıları da ilginç e, Datça. Evet Datça'da <gülüyor> Bundan... imza kampanyası yapıldı yani. Evet. <gülüyor> Bununla ilgili. Asbestli borular değişsin diye evet. e, Change.org üzerinden bir imza kampanyası yapılmıştı. E, değil mi? Evet. sonrasında da Dünya Bankası. Dünya Bankası e, değiştirilmesi için bu boruların kredi vereceğini açıkladı. E, ama e, hani sonra ne oldu? Yine takibi e, bunları da takip etmek öyle kolay değil. Maalesef şeffaflık e, ilkesi gereği aslında bilmemiz lazım. Bilebilmemiz lazım ama bilmiyoruz bunları. Yine Edirne Gökçebey'de bu daha da yeni 2016'da. Asbestli boruların varlığı gündeme zaman zaman geldi. Bafra'da da öyle işte pek çok yerde asbestli borular kullanılmaya devam ediyor. Ee, Türkiye'de aslında hani on yıllardır kullanılan bir şey bu. Ee, bunun içinden geçen şebeke suyu boru içinden kopardığı asbest liflerini kendisinin içinde taşıyor ve evimizi musuna kadar getiriyor. Hı -hı. Bunu bir tekrar hatırlatmak lazım yani evimizin içinde asbest var. Kimimiz bu suları eskiden içiyordu kimimiz ise hala içiyor ama içmedik biz bunu hani çamaşırımızı yıkamakta kullanıyoruz bulaşıklarımızı evet. yıkamakta kullanıyoruz ne bileyim yerleri şey yapıyoruz sebzeyi meveyi bu suyla yıkıyoruz yani asbestli yiyoruz da aynı zamanda hem içiyoruz hem yiyoruz hem de soluyoruz. ...bazen de işte yine söylemiştik... ...kış aylarında su boruları patlıyor, kırılıyor... ...bu sefer her yana saçılıyor asbest... ...yine soluyoruz... ...ve tamiriyle uğraşan işçiler bile... ...zehirlenmiş oluyor yani... Evet. Evet. ...bir ara verelim mi? Evet, şimdi bir şarkıyla ara veriyoruz... ...Cenk Erdoğan'dan dinliyoruz ...Yağmur'da gelen... ...çalışıyorum... E, ...tam da bu yeni... ...bu akordu bulmuştum... Hmm böyle kendinden aslında hiçbir şey yapmasanız da çalan akordlardan ee, bunu bulduğum zamanlar çalışıyorum. Hava aslında böyle günlük güneşlikti ve bir anda böyle kapkara bir bulut geldi boğazın üstünden ve inanılmaz bir şekilde yağmur yağmaya başladı. Ben de yağmurun başlamasıyla beraber bu melodiyi çalmaya başladım. Cenk Erdoğan'dan yağmurla geleni dinledik. Ee, konumuz bu kadar güzel değil maalesef Maltepe'de Ankara'da 350 ton asbestle yüklü eski hava gazı fabrikasının yıkımı hı hı. bu sırada hiçbir önlem alınmamış olması ve etrafa çok ciddi bir anlamda e, kirlilik yayı olması asbest, asbest yayı olması. Evet. E, denge denetleme bu olay sonrasında bir açıklamada bulundu ve bir takım soruları dile getirdi. E, onların dile getirdiği sorular anlamlı ve biz de onların hı hı. E, dile getirilmesini e, talep e, yani onları dile getiriyoruz. Buradan da e, paylaşmak isteriz sizlerle. E, şunları soruyoruz: yıkım ve taşıma işlemi gerekli kontrol ve denetimler altında bilimsel yöntemlerle mi gerçekleşti? Örneğin bilirkişi taraması ve çevre ölçümleri e, gibi Hı. şeyler yapıldı mı? Fabrikada yıkım işlemine başlamadan evvel yıkım ve harfiyatın taşınması sırasında ortaya çıkması olası sağlık tehditlerini bertaraf etmek için gerekli önlemler alındı mı? E, teknik şeyler de var burada. Baca sağlamlaştırılması yapılmadığı Hı. söyleniyor. Örneğin Ankara içerisinde. Niye yapılmadı bu? E, harfiyatın özel olarak paketlenmesi gerekiyordu. Yapılmamış. Yıkım ve taşıma sırasında işçiler, alana yakın oturan mahalle sakinleri, çevrede iş yeri bulunanlar ve okul, hastane gibi kamusal mekanları kullanan vatandaşların sağlığı için gerekli tedbirler alındı mı? Hı hı. Ee, bu uyarı yapanlara e, suçlanacağına hani bu tedbirler alındı mı diye yanıt bekliyoruz. Hı hı. Ee, yıkımı durdurma kararının ardından fabrikadaki asbestli temizleme süreci nasıl işletilecek? Bu süreç boyunca asbesten etkilenme riski taşıyan bölgede yaşayanların sağlıkları güvence altına alınacak mı? Gibi evet. bu sorular. Aynen bu soruların cevabını istiyoruz. Yani bu soruları sorduğumuz zaman suçlanmak, işte ideolojik olmakla suçlanmak yerine bunları elle tutular, tutulabilecek cevaplar istiyoruz. Bu bizim en temel hakkımız. Hı hı. Ee, yaşanılabilir bir çevrenin parçası olmak bizim anayasal olarak en temel hakkımız. Ve bunu sorduğumuzda suçlanmamamız gerekiyor. Ayrıca diyelim. denetlememiz gerekiyor. Evet. Sen, <gülüyor> evet. <gülüyor> Ve bunları denetlememiz gerekiyor. Yani o kurumlar maalesef görevlerini hakkıyla yerine getiremediği için iş biraz da bize düşüyor. Evet aslında e, ne yapılması gerektiğine dair söylenmesi gereken çok şey var ama e, programımızın sonuna geldiğimiz için e, asbestle ilgili bu haftalık bu kadar diyelim. Belki bu iş daha da büyüyecek. E, ondan sonraki programlarımızda da bahsedebiliriz bu konuda. Evet haftaya görüşmek üzere.